Hocam ben acizane evde namazları hanımla kılıyorum demiş. E, yapabildiğim kadar imamlık yapıyorum. Farzları kılarken çoğu zaman ben niyet edip Allah'a Ekber demeden hanım ellerini bağlamış oluyor. Hanıma yapma diyorum fakat unutuyor. E, ve ayakları çok üşüdüğü için e, normal çorap üzerinden mesediyor ayağını diyor. Bunun hükmü nedir diye sormuş. Evet yani cemaatin hocaefendinin tekbiriyle birlikte tekbir alması gerekiyor. Ona dikkat etsin. Evet. Ee, çok yaşlı ise onu bilemiyorum ama yani bu konuya dikkat etmeli. Peki ayakları üşüyorsa ne yapacak? Çözüm bulabilir. Mesela mest, mest kullanmalı. Evet. Onun üzerine mest etmek suretiyle bu olabilir. Ee, fakat hasta ayağını hiç yıkamaması gerekiyor ve doktor bu konuda e, tavsiyede bulunmuşsa bazı evet. hastalar olabilir. Ayağını yıkayamaz. Yıkadığı takdirde vücuduna zarar veriyordur. Eğer doktorun böyle bir e, sözü, raporu varsa e, tamam yani ayağını hatta mesh etmeden de yıkamadan da abdestini almış olur ve namazını kılar. Ama ayağım şişiyor diye sırf çıplak ayağı mesh de uygun olmaz. Demek ki tedbirini almalı. Mesela evde mest giymenize bir engel yok. Evet. Ki yersiniz gayet güzel mezriniz mezk yapmak suretiyle namazlarınızı kılarsınız. Bizim söylediğimiz nedir? Ayağını yıkaması hiç mümkün olmayan bu konuda doktor raporu olan kişiler yapabildiğiyle mükellef olduğu için ayak yıkaması hiç mümkün olmayanlar yıkamadan da abdest aldıkları takdirde çünkü o fariza ayak farizası ondan düşmüş oluyor. Evet. Dolayısıyla böyle bir abdestle namaz kılabilir. Ancak Fransa'daki o kardeşimize söyleyeceğimiz şey mutlaka mest kullanması.